1964 numaralı konu, Abdullah bin Amr'ın ateşten ses duyması, kulağımıza geldiğine göre Abdullah bin Amr bin As ateşten bir ses duyarak, ben de büyük ateşin dehşetinden Allah'a sığınıyorum, dedi, birisi, ey Amr'ın oğlu, nedir bu söylediklerin, diye sorunca, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bu ateş en büyük ateşten Allah'a sığınıyor, bir daha onun içerisine dönmemek için Allah'a yalvarıyor, demiştir.